Malumun ilamı, yani zaten bilinen bir şeyin bildirilmesi, gereksiz yere tekrarlanması anlamına geliyor. Malumun ilanı diye yanlış bir kullanımı var. Dikkatli olmak gerekiyor. Bu deyimin orijinali malumun ilamı.